İmparator Alexandros mozaiği Kuzey Galeri'nin güneybatı kısmında İmparator Alexandros 912-913 mozaiği bulunmaktadır. Mozaik pano yapıdaki diğer mozaikler gibi göz önünde olmayıp kuytu bir köşeye yapılmıştır. Doğu Roma tarihinde silik bir kişiliğe sahip olduğu belirtilen Alexandros İmparator kapısı üzerinde secde eder durumda tasvir edilen altıncı, Leon'un saltanatına ortak ettiği kardeşidir. Bulunduğu yer açısından Ayasofya mozaikleri arasında günümüze en sağlam gelen mozaiklerden biridir. Bu mozaik 10. yüzyıla tarihlenmektedir.